Bunlar hakkı açıklayan, haktan geldiği aşikar olan kitabın ayetleridir. <gülüyor> Düşünüp manasını anlamanız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.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 Ona samimiyetle bağlıyız. Yanın onu bizimle gönder. Geçsin oynasın. Biz ona çok iyi sahip çıkarız. Kâle inni en عَنْهُ <gülüyor> Babaları, onu götürmeniz beni meraklandırır. Korkanın ki siz farkında olmadan, onu kurt yer, dedi. قَالُوا الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ Onlar, vallahi dediler,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 وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاءَ الرَّعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِ فَعَنْهُ السُّؤَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de.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 وَاَسْتَبَقَ الْبَابَهَا قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابَ قَالَتْ مَا Derken ikisi de kapıya doğru koşuştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı.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 119. وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن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 قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه 114. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 Doğrusu biz seni iyi insanlardan biri olarak görüyoruz dediler. Kâle la ye'tîkuma ta'amun turzakanihi illa nebbătukuma bite'uilihi kable en ye'tiyekuma zâlikuma mimma allemeni rabbi.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 Ahireti de inkar eden bir halkın dinini bir tarafa atıp وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ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 Allah'a ibadet etmek mi iyidir? Ma ta'budun min dunihi illa asma'en sammaytumuha sammaytumuha entum wa aba'ukum ma anzal Allahu bihi min sultaan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 يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر و أخرى يابسات لعلی أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 Ve ben, dışarıdan gelen misafirleri ağırlamaya, başka herkesten fazla özen göstermekteyim. فَاِنْ Eğer onu getirmezseniz, o zaman ne bir ölçek olsun zahire bekleyin, ne de yanıma yaklaşın. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ onlar, bakalım babasından ona izin almanın bir yolunu bulup, bu işi ayarlamaya çalışacağız dediler. Yusuf.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 Allah Teala da bu söylediklerimize şahittir, gözeticidir. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدُخُنُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ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 قالوا فما جزاؤه ان görevliler peki yalancı çıkarsanız cezası ne dediler قالوا جزاء من وجد في رحلي فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين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 فَلَمَّسْتَيْ أَسُوهُ مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاؤُكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثُقًا قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثُقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّضْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَدْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي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 hikmetini ortaya koymak için bu imtihana tabi tutmuştur. عَنْهُمْ وَقَالَ يَا عَلَى يُوسُفَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ Onlardan yüzünü çevirip öte tarafa dönerek ufuklara seslendi. Ya asafa ala Yusuf. Neredesin Yusuf? Neredesin Yusuf? Neredesin Yusuf?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 Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuzdur, değil mi? Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hada akhi qad Allahu aleyna innehu men yattaqi ve yasbir <gülüyor> fa inna Allah la yudiyu ajra al muhsinin. ''Aa! Ah, sen yoksa sen Yusuf musun?'' dediler. O da, ''Evet, ben Yusuf'um, bu da kardeşim.'' Gerçekten Allah bizi lütfuna mahsar etti. Şu kesindir ki, kim Allah'ı sayıp haramlardan sakınır, itaatlere devam ve imtihanlara sabrederse, Allah da böyle güzel hareket edenlerin mükafatını.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 Ey Resulüm, de ki, işte benim yolum budur. Ben insanları Allah'ın yoluna, düşünmek sizin taklit yoluyla değil, delile dayanarak, idraklerine hitap ederek davet ediyorum. Ben de bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim.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 Siz ey müşrikler hala aklınızı kullanmayacak mısınız Hatta aidestey asdsulu va zannu annahum kad kudibu jaahum nasruna jaahum nasrun lahanjiy men ve la yurad ba'suna anil kavmil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 İnkârcılar helak olur, dilediğimiz kimseler kurtulur. Çünkü uzun vadede cezamız suçlu toplumlardan hiçbir surette geri çevrilmez. لَقَدْ <gülüyor>